1. Ozan Gerard Loveri, çılgın acısı içinde yalnızca Kantörelin vaat ettiği, yapay dirilişin ayakta tuttuğu dul eşinin getirdiği. Son 15 yıl süresince Gerard Paris'te bir dizi dikkat çekici şiir yayımlayarak başarıya ulaşmıştı. Bu şiirlerde en değişik ülkelerin yerel rengini yansıtmakta da çok ustaydı. Yeteneğinin özelliği kendisini durmamacasına yolculuk etmeye zorladığından o sonu gelmez iç parçalayıcı ayrılıklardan kaçınmak için Ozan genç karısı Krotildi. O da kendisi gibi belli başlı Avrupa dillerinin her birini oldukça iyi konuşmaktaydı ve gezgin yaşamanın hiç mi hiç yormadığı güçlü oğlu Floran'ı da yanında götürüyordu. Bir gün Aspromont'un yabanı Calabria boğazlarından arabayla geçerken nice yolculara gözü pekçe saldırıp çok yüksek araçlar alması dilden dile dolaşan ünlü çetebaşı Grokko'nun yönetiminde bir haydut topluluğunun saldırısına uğradı. Gerard daha ilk direnme denemesinde sol bacağına bir hançer yarası aldı. O sırada iki yaşında bulunan Floran'la birlikte tutsak alındı. Hemen sonra Grokko, serbest bırakılan Clotilde, iki tutsağı ölümden ancak idamları için belirlediği tarihten önce 50 bin frank bir para getirerek kurtarılabileceğini bildirdi. Sonra kemerinden pullu kağıtlarla bir yazı takımı çıkardı. Kararı tek sözcüğünü bile kaçırmadan dinlemiş olan Ozan'ı, Clotilde Yarar'ına her türlü varlık aktarımını kolaylaştırmayı sağlayacak bir vekaletname hazırlamaya zorladı. ve Floran yükleriyle birlikte dik bir dağın tepesine götürülüp, Grokko'nun iyi kötü barındığı terk edilmiş eski kalenin bir parçasını oluşturan eski bir kiliseye kapatıldı. Ozan düşündü, taşındı, hiçbir kurtuluş şansı göremedi. Grokol haksız yere, kendisine keyfi için yolculuk eden zengin bir başıboş sanarak video parasını çok yüksek tutmuştu. Kroatilt bu paranın ancak beşte birini bulabilirdi. Ünlü haydutsa, para gelmedi mi, idam saatini bir an bile geciktirmiyordu. Yine de uzun uzun düşündükten sonra Gerard hiç değilse Flora'nın yaşamını kurtarmanın tehlikeli bir yolunu buldu. Crotilde'in kolaylıkla bir araya getirebileceği, bunu biliyordu, birkaç bin frank sözüyle zindancısını Pian Castella adında birini elde etti. Çetenin en kurnazı olarak bilinen bu adam da yalnızca yaşamını paylaşan Marta'nın yardımıyla gözü pekçe bir işe girişmeye karar verdi. Birkaç haydudun kampta böyle her türlü düzene yabancı, canı istediği zaman yakın kentlere gidip değişik alışverişler yapan sevgilileri vardı. Marta da arkadaşları gibi özgürdü. Floran'ı gizlice kaçırıp kararlaştırılan para karşılığında Clotilde verecek, sonra da parayı Pian Castelli'ye getirecekti. Bundan sonra iki suç ortağı cezadan kaçınmak için Grocon'un ininden çabucak ayrılacaklardı. Ozan, oğlunun kaçışını sağlamak için kendi kaçışından vazgeçiyordu. Groko yer düzeyinde bulunan küçük kilisenin önünden sık sık geçiyor, pencereden Jerar'ı görüyordu. Kaçışı anında sıkı bir kovalamaya yol açabilirdi. Buna karşılık yerinde kalmakla, baba çocuğun kaçışını, bölgenin doğasının uzun ve zor kılacağı benzeyen kaçışı bayağı kolaylaştırmış olacaktı. Grocco tutsak kaldığı kişilerin elinden kurtulmak amacıyla dışarıyla iletişim kurmalarından korktuğundan mürekkep kalemi ya da kurşun kalem bulundurmalarını kesinlikle yasaklamaktaydı. Bianca Stelli bu kararı birkaç dakikalığına çiğneyip tutuklunun Clotilde Floran'ı kendisine getirecek kadına belirli parayı vermesini, mektupla bildirmesini sağladı. Ertesi gün şafaktan önce Marta mektubu alıp mantosunun altında sakladığı çocukla birlikte yola çıktı. Ama o gün Grocco Bu bire yakalanmasında yarar bulunan bir zengin yolcu topluluğunun çok yakında oralardan geçeceğini öğrenince böyle önemli durumlarda yardım ve öğütlerine çok değer verdiği Piancastelli'yi de sefere götürdü. Gerard'a Luzzato adında yeni bir zindancı verildi. Flora'nın kaçışının görülüp anlaşılmasından ödü koptu çünkü Marta henüz kolaylıkla yakalanabilirdi. Bereket versin ilk yemeği getirdiğinde Lutsato Florana aldırmamıştı. Karanlık bir köşede küçük bir şiltenin üstünde uyuduğunu sanıyor olmalıydı. Ama baba bu yedek zindancının bir dahaki gelişinde kesinlikle çocuğun yokluğunun ayrımına varacağını ve ne yazık ki Marta'nın kovalayıcıların erişemeyeceği duruma gelmesinden önce her şeyin öğrenileceğini düşünüyordu. Gerard tehlikeyi önleyecek bir aldatmaca aradı. Alıkonulduğu küçük kilisenin duvarlarından birinin dibinde bir mihrabın kalıntıları arasında doğal büyüklükte bir Meryem heykelinin birkaç parçası vardı. Onun yanında bir zamanlar kendisini tutan ana kollarından ayrılmış durumda çocuk İsa olduğu gibi kalmıştı. Ozan, Lutsato'yu aldatmak için bu taş çocuktan yararlanmaya karar verdi. Araba saldırısından sağ bacağında kalan yarayı hafifletmek için Grokko'dan rengi rahatlıkla ten rengiyle karışan bir merhem almıştı. Kutsal çocuğu aldı, yüzünü, kulaklarını ve boynunu bu merhem katmanıyla kaplayıp Floran'ın şiltesine yatırdı. Sağlanan yanılsamayı beğendi, taş saçları tümüyle gizlemekten başka bir şey düşünmedi artık. Ancak küçük bir ak başlık doğal görünebilirdi. Ama böyle bir nesneyi nasıl yapmalıydı? Tüm yolculuklarında uyduğu bir alışkanlığa göre üzerinde yalnızca renkli çamaşırlar vardı. Bunlardan da oldukça belirgin olduklarından ancak kuşkulu bir başlık yapılabilirdi. Küçük kiliseyi yalnız bir pencere aydınlatıyordu. Gece baskıncılarına karşı sağlam bir parmaklığı vardı. Ön duvarın bir girintisinin yarattığı dar bir yataklığın dibini belirliyordu. Bu girintinin köşelerinden birine sayısız döküntüler yığılmıştı. Kırpıntılar, ekmek kabukları, eşelekler ya da sebze soyuntuları. Tutuklu, tasarını gerçekleştirmek amacıyla dışarıya doğru hafif bir göbek oluşturan parmaklığın ardından bu birikinti içinde elverişli bir öge aradı. Yığının tepesinde bir sürü armut soyuntusu görünce bir gün önce haydutlardan birinin bir köylü arabasından koca bir sepet dolusu armut çaldığını tüm kampında bu armutları doya doya yediğini anımsadı. Olayı gece yemeğinde kendisine de bu meyvalardan birini getirmiş olan Pian öğrenmişti. Gerar'ın usuna birdenbire bir düşünce geldi. Kolunu iki parmaklık demiri arasından geçirerek sapların uzantısının oluşturduğu tüm iplikçikleri alıp saplardan ayırdı. de çevrelerini atarak kalın kordonlar elde etti. Çok geçmeden bunlar özenle birçok ince ipe ayrıldı. Acemi parmakları durmamacasına örüp bağlayarak diretme sonucu oldukça düzgün bir başlık oluşturdu. Heykel bu başlıkla süslenip boynuna dek örtülmüş, yüzü duvara dönmüş olarak gerçek bir çocuk yanılsaması yarattı. Merhem tene güzel uyuyor, başlık da kumaş gibi görünüyordu. Ozan çalışması sırasında ellerinden düşmüş olan tüm kuşku uyandırıcı kalıntıyı özenle gene yığına koydu. Lutsato öğle yemeğiyle dönünce Gerard korkunç bir heyecanı bastırarak sabahtan beri rahatsız olan Flora'nın uykusunu bulandırmamak için sessiz olmasını rica etti. Zindancı yatağın karanlık köşesine doğru bir göz attı, oyunu yuttu. Aynı sahne gece yemeğinin getirilişinde de başarıyla yinelendi. Gecenin ilk bölümünde Gerard kilit sesleriyle uyandı. Groko'nun yeni seferi başarıyla sonuçlanmış olmalıydı çünkü komşu odalara tutuklular kapatılmaktaydı. Ertesi gün Pian Castelli, zindancı görevine yeniden başlayınca Ozan'ın çözümüne hayran kaldı. Öyküsü, önceki sabahtan beri sürekli yakasına yapışan kaygıları yatıştırdı. Önlem olarak durum gerektirince beklenmedik konukları aldatmak için heykel olduğu gibi yerinde tutuldu. Marta beş günlük bir yokluktan sonra döndü. Kolaylıkla bulduğu Clotilde Floran'a karşılık olarak kararlaştırılmış parayı bir de Gerard'a götürülmek üzere binlerce gözüpek kurtuluş tasarısından söz eden sevgi dolu bir mektup vermişti. Bir sabah Grokko kendisini çok zengin bir kadın yolcunun yakında Aspromont'tan geçmesi konusunda bilgi toplamakla görevlendirince bu görevi iki gün sürecek olan Piankastelli bunu Marta ve Parayla birlikte kampı bir daha dönmemesiye bırakmak için bir fırsat olarak gördü. Gerard tasarısını beğendi ve onunla minnetle vedalaştı. Piancastelli'ye engelsiz bir kaçış sağlamak isteyen Oza'nın becerisi sonucu yeniden zindancı olan Lutsaatol, Şiltede'ki heykeli bir gün daha sandı. ama ertesi gün kuşkuya kapıldı. Yatağa yaklaşınca da her şeyi anladı. Grocco olayı öğrenince bir soruşturma yaptı. Piancastelli de Marta'nın oynadığı rolü sezdi. Onlarsa şimdi dönmemek üzere yetişilmez bir uzaklığa ulaşmış, verilecek cezadan kurtulmuşlardı. Gerard yakın ve kesin bir ölümü beklemekten kurtulmak amacıyla grokonun yasağına karşın yazı yazmanın bir yolunu aradı. Olay günü araba köyün çıkışında yeni toplanmış çiçeklerle dolu ellerini birbirleriyle yarışırcasına kendilerine doğru uzatan yoksul çocuklar eşliğinde bir yamaca tırmanırken Gerard Klotild için bir demet satın almış, o da hemen demetin içinden bir gül alıp armağanı verenin yakasına takmıştı. Ozan, tutsak düştükten sonra bir daha görebileceğini ummaktadır kadının bu tatlı anısını dindarca saklamıştı. Gerard şimdi bu gülün dikenlerinden birini kalem olarak kullanmayı düşününce en uzununu bırakıp geri kalanların tümünü kopardı. Onun yukarısında da tırnağıyla sapı kesip ayırdı, böylece elverişli bir araç elde etti. İsteği üzerine çantasında bulunan birkaç kitaptan yararlanmasına izin verildi. Bunlar arasında ciltçinin eklediği birer boş sayfayla başlayıp biten, böylece önemli bir çalışmayı bağrına basmaya hazır bomboş dört koca sayfa sunan çok eski bir büyük sözlük vardı. Gerard diken batırılarak çıkarılınca kanının mürekkep işi görebileceğini biliyordu ama elinde olmadan çamaşırını ya da giysisini lekeleyerek kurnazlığının anlaşılmasına yol açmaktan korkuyordu. Örneğin bir maden gibi uzun ömürlü bir maddenin toz durumuna getirilince suyla elinde bulunan tek sıvıyla yazılmış harfleri renklendirerek doğa kurumadan sonra okunaklı ve kalıcı bir metin verebileceğini düşündü. Ama hangi madeni toza dönüştürmeliydi? Pencerenin demirleri hep çeliktendi. Bana mısın demezdi. Kapısı yalnızca dışarıdaki sürgülerle kapatılan küçük kilisede kesinlikle çuklaktı. Bereket versin zindana atmadan önce mücevherlerini ve paralarını aldıkları zaman eline içlendirici bir biçimde geçmiş olan eski bir altın para gözden kaçmıştı.